cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Bugün bir araya Allah için geldiğimiz gibi yarın mahşerde, cennette sırf Allah için bir araya gelenlerden eylesin. Kimi yüzlerin ağrıp, kimi yüzlerin karardığı bir yerde Allah yüzleri ağıran, sanmı kullardan eylesin. Amin. Allah subhanahu ve teala hepimize merhamet eylesin. Bizden gelen de tevhid ehli eylesin. Amin. Amin. Kardeşlerim iki haftadır sizlere mezheplerin, tarikatların neler olduğunu ve neler olmadığı ak mı, batıl mı, bunların üzerinde durmaya çalıştım. E, muhakkak ki bazı meseleler vardır ki Aleykümselam Aleykümselam Çok saldıysa hele hele bidat hurafe olarak insanların arasına yayıldıysa Bunları kazımak cidden çok zordur. Eee ve bunları insanların zihinden, zihninden kazımak da ciddi bir çalışma, ciddi bir emek ister. Aynen Bukhari'deki bir rivayet hatırlayacak olursanız, İbn Abbas'tan gelen nakilde, insanlığa ilk gönderilen resul nedir? Nuh Aleyhisselam'dı diyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde, şeytan insanları nasıl aldatıyor? Tıp aşama aşama. İlk şirkin hangi huyla gündeme geldiğini biliyor musunuz? <gülüyor> Muhabbette, sevgide. insanlara karşı hele hele alim kesimine duyulan muhabbet ilk şirkin vuku bulduğu noktadır. Ve insanların çok rahatlıkla düştüğü meseledir. Ve Nuh Aleyhisselam'ın da davetine bakarsanız 950 sene İnsanlara bunu anlatmış inanan bir elin panakları kadar. inanmamışlar. İşte bu kıssaya baktığımızda iblis geliyor. Ne diyor? Oradaki zayıf kıt olanların kulaklarına fısıldıyor. Diyor ki siz diyor sakın ilahlarınızı bırakmayın. Kim bunlar? Ölen salih insanlar. ve vegus Nesir, Yevus gibi. O kavmin onlara dini öğreten salihleri. Siz bunların resimlerini haftalık sohbet ettiğiniz yerlere atın. Birinci nef de bunu yaptırıyor. İkinci nesil geliyor. Siz bunların heykellerini yapın. Çarşıya, pazara, her yere koyun. Üçüncü nesil geliyor. Biliyor musunuz sizin atalarınız bunların yüzü suyu Allah'tan bir şeyler istiyor. Ne kadar durdu? Üç asır yani üç nesil birbirleriyle araları kesilen nesilleri tercih etti. İşte bidat ve hurafeler böyle yayılıyor kardeşler. Aşama aşama. Hep de çıkması hep hayır namını Ve bunlarla uğraşmaksa ciddi manada ne yapıyor? Bir çaba gayret gerektiriyor. İşte iki hafta bunların üzerinde durmaya çalıştım. Mesela geçen haftaki sohbette ilk böyle üç halka olup başlarında bir adamın durması, çakıl taşlarını alıp birinin la ilahe illallah deyip diğerlerinin demesi ilk çıkan bidatlardan bir tanesi. Yani Allah'ı zikretme manasında. i̇bn Mesud onlara ne diyor? Teker teker günahlarınızı saysanız bu sizden için nedir? Daha hayırlıdır. Biz hayır istiyoruz. Nice hayra ermek isteyen vardır ki asla ne yapamamıştır? Ulaşamamıştır diyor. Vallahi ben sizin Allah Resulü'nün dediği gibi Kur'an okuyacaklar, gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Ben sizin onlardan olduğunuzu zannediyorum diyor. Hakikaten de kasir olarak öldürülüyorlar. Nehveren gününde. Bak sahabenin onlara takındığı tavır belli. Ama buna rağmen bugün baktığımızda mezheplerden daha çok tarikatların olduğunu görüyorsunuz. Bunların sebebi tamamen cahilliğin meyveleridir. <gülüyor> cehaletin getirdiği, kibrin, enaniyetin, taassubun veyahut kâsillere benzemenin getirdiği neticelerdir. İki derste de bunları işlemeye çalıştım. Bugün ise kardeşler sizlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittibayı emreden Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden bazılarını anlatmaya çalışacağım gücüm nispetinde. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Biliyorsunuz her şeyin bir ilacı vardır. Müslümanın ilacı da Kur'an ve sünnettir. Çünkü Allah Resulü ve vesselam kıyamete kadar hatta kerser havuzuna kadar ayrılmayacak bir ikiliden bahseder. Bunun birisi Kur'an birisi de nedir? Sünnettir. Ve bunun ikisine sarılana kim sapık derse desin asla bu insanlar sapmaz. Hak yoldan ne yapmazlar? santim ayrılmazlar. Ama insanlar buna uyduğunda, tabi olduğunda, toplumda bozulduğunda, aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bunu bütün sünnetler nakleder. Bukhari ve Müslüm'de yok bu ifadeler. İslam bir kor olacak. Bir ateş olacak diyor. Öyle karanlık günler olacak ki bu karanlık günlerde sünnetle bidat yer değiştirecek. Kim diyor, Bidat'ı reddeder, sünnete sarılırsa, heh, dinden bir şey reddetti diye ona ne yapacaklar? Saldıracaklar diyor. Ve öyle olacak ki, kim onların saldırmalarına sabrederse, aleyhissalatü vesselam burada duruyor, asabını işaret ediyor, sizden elli tane de eclik kadar ecir vardır diyor. Sahabe, Allah kendisinden razı olsun, onlardan razı olsun, Taçip edip soruyor. Ey Allah'ın Resulü kendi zamanlarındaki 50 kişi mi? Hayırdır. Sizden 50 tanemizin Ecdi kadar ecir vardır. Bu da gösteriyor ki kitap ve sünnete sarılan insanın çilesi büyük. 50 tane sahabenin ecri varsa belada nedir? O nispetle büyüktür. Yani demek ki bize ciddi manada bir sabır gerekiyor. Sabırsa ancak İlmin getirdiği bir sabırdır. Amelin getirdiği sabırdır. Cahil hiçbir zaman sabırlı ne yapamaz? Olamaz. Ancak ilim ehli sabırlıdır. Mesela tekfir zihniyetinde olan insanlara bakın. İşlerinde bir tane alim göremezsiniz. Hep ayak takımıdır. Bir tane alim tekfire düştüğünü göremezsiniz. Uğraşanların hepsi cahil cukhala takımıdır. Ama gidin bakın bütün alimleri tekfir ederler. Niye? Çünkü canil hiçbir zaman alim olamadı ki alimin kıymetini bilsin. Ona şu ona bu derken meydanı kendilerine bırakarak ne yaparlar? Allah'ın dininde hüküm koymaya çalışırlar ve sadece kendi yanındaki fırkalarla diğer fırkalar gibi sevinmeye çalışırlar. Kardeşlerim size nakledeceğim ilk ayet Misa suresinin 115. ayeti. Allah Azze ve Celle kitabında her kim, kendisine doğru yol belli olduktan sonra, veyahut bazı meallerde geldiği gibi hüda beyan olduktan sonra, kim peygambere muhalefet eder ve o müminlerin yolundan o müminler kim? Sahabeler. O müminlerin sahabelerin yolundan başka bir yola giderse onu olduğu yerde bırakırız, orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Hüda Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Beyan Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetidir. Hüda beyan olduktan sonra her kim peygambere muhalefet eder. Yani din tamamlanmış, kemale ermiş, eksik bir şey kalmamış, bundan sonra Kur'an ve sünnetin dışında birisi bir şey getirirse, sahabenin yolundan başka bir yola giderse, o yol gittiği yol, doğru yol nedir? değildir diyor. Bunlar doğruca müminlerin sadece sahabenin yoluna uymanın gerektiğini anlatıyor. Allah kendisinden vaz olsun. Ebu Bekir'in bir künyesi var. Veyahut da Allah'ın verdiği ona bir isim var. Neydi bu? Sıktık. Neden verildi bu isim kardeşler biliyor musunuz? zaman Ama bir olay var. Bir miraç meselesi var. var. Yahudiler geliyorlar Ebu Bekir'e. Bak biz senin arkadaşının deli olduğunu, mecnun olduğunu söylüyorduk ama sen inanmıyordun. Yeri bırakmış göğe çıktığını söylüyor. Bunu kim söylüyor? Yahudi. Dört kitapta lanet denen bir Yahudi getiriyor haberi. Müşrik mi? Müşrik. Kafir mi? Kafir. Ne diyor Ebu Bekir? O, o hakikaten söylüyorsa doğrudur, o doğrudur diyor. Yahudi bile onun hakkında getirdiği sözü ne yapıyor? Ebu Bekir kabul ediyor ve tasdikliyor. Onun için sıklık kelimesini almıştır. Allah ondan razı olsun. İman edeceksek Ebu Bekir gibi iman edeceğiz. Ömer geliyor hep Ebu Bekir'le hayırda yarışmaya çalışıyor. En son diyor ki ben bir daha seninle ne yapmayacağım? Yarışmayacağım diyor. Çünkü geçemeyeceğini ne yapıyor? Anlıyor. Allah onlardan razı olsun. Ömer geliyor, diyor ki, ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Nefsim diyor. Nefsim de, ha. Şimdi imanı kemale ne yaptı? Erdi. Demek ki hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi. Bakın peygamberin iman ettiği gibi demiyor. Kimin? O müminlerin yolunda başka bir yola. Burada peygamberin imanı gibi dense, herkes ne yapar? itiraz eder. Hangimizin imanı peygambere göre der ki? Değil mi? Ama sahabenin içinde hepimizin huyuna geldiği yere, konumuna göre bir muhakkak bir karakter mevcut. Yani kaçacak insanın hiçbir yeri nedir? Yoktur kardeşim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın günümüzde Müslümanlar grup grup olmuş. Her fırka, her parti kendi metoduna, kendi aynine diyeyim. İnsanları ne yapıyor? Çağırmaya başlıyor. Gel. Öyle bir yem atıyor, bir şekerleme atıyor veya bir şey yapıyor. Herkes kendi grubuna çağırıyor. Kendi metoduna. Halbuki hüda beyan olduktan sonra her kim peygambere muhalefet eder, müminlerin yolundan başka bir yola giderse ne olur? Onu olduğu yerde bırakırız. Şimdi birisi hizmet diye ele almış. Bakıyorsun, top sakalı var. Hippi olmuş. Her şey olmuş. E, takiye yapması var. Ama davet İslam'a değil. Birine bakıyorsun, ben şücüyüm. Artık onların ekolü neyse. Ben Süleymancıyım diyor. 20'ye kadar kadın alabiliyor. Faizi ne yapıyor? Helal görebiliyor. Kadınlara hac. Haramdır. diyor. Haricilere bakıyorsun evlilik olmaz diyor. Tağut'un karşısında. Çocuk olursa e, okula gidecek diyor. Erkek olursa askere gidecek diyor. E, git adım ol. Yapacağım bu başka bir şey. Veyahut öbürüne bakıyorsun mürciyi? aynı elekli kalburlar gibi denizden su çeker misali. Onlar da amelde gevşemiş de gevşemiş. İşte hüda beyan oldu değil. Beyan olduk sonra Kur'an ve sünnette ne geliyorsa ona uymak zorundasın. Peygamber'e muhalefet eden sahabenin yolundaki başka bir yola uydu mu, hak yoldan insanlar ne yapar? Çıkar. Ve yaptıkları bidatları örtbas edebilme ve Müslümanların nazarlarında meşrulaştırmak için bu amel bize gizli bir şekilde nakledildi. Veya falancayı rüyamda gördüm. Veyahut bana Ali geldi, şu kadar geldi, bana nurdan damlalar verdi. Halbuki ben bunu yazmaya ehil değilim. Ya uykuda, ya kaçarken, uçarken bunların sözleri vahiy olarak topluma ne yaptı? Bezendi. Bugün bakıyorsun bazı insanlara, işte kimine okuyucu, kimine yazıcı, kimine bilmem neci diyorlar. Alıyorlar veyahut da bazı tayife var, İmam-ı mektubatı her sabah namazından sonra arkadaşlar hiç üşenmeden Kur'an okur gibi bunlarla hayatlarını geçiriyorlar. Ama bir bakıyorsunuz şimdi bazı değerler de var. Bir Müslümanın çok edepli, ahlaklı olması gerekmez mi? İnandım diyen insanların tek vücut olması gerekmez mi? Allah'ı zikreden insanlar olması gerekmez mi? Bir münker gördüğünde münkere mani olacak güçler olması gerekmez mi? Değil mi? Davette yapıcı, güzel konuşan, edepli ama maalesef hakkım diyen insanlarda edep, ahlak, dava, ihlas, samiyet olmayınca bakıyorsun okuyucuyum, yazıcıyım diye çok edepli, ahlaklı, güzel konuşuyor, insanları çekebiliyor. Öbür nevi bakıyorsun? Sakalı var, cübbesi var, sarığı var. İnsanları çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Çekebiliyor. Yani her fırka kendine göre İslamdan bakmış, ilan burası güzel demiş, almış orayı. Bununla ne yapmış? İnsanları almış götürüyor. Ama İslam bir bütündür. Ne orasını bırakabiliriz? Ne de burasını bırakabiliriz? İşte Hüda beyan olduktan sonra o. Müminlerin yolundaki giden akide neyse, onunla ne yapacaksın, amel etmek zorundasın. Ve doğru olan da nedir, budur. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı ayetlere, Allah tamamen Azze ve Celle, Peygamber'e uymamızı, ittiba etmemizi ve onun sözünü almamızı bize ne yapmıştır? emretmiştir. Ve ve Vesselam'la gelen sahabe nakillerine baktığımızda o bize diyor gökte uçan kuştan dahi ne yaptı? Haber verdi diyor. Hatta diyor tuvalete hangi ayakla girip hangi ayaktan çıkacağımızdan dahi ne yaptı? Haber verdi. E, öyleyse dinde ne eksik kalmış da bizim ona buna gidip de bir şeyleri öğrenip onun peşinden gidelim. Veyahut ona İmam-ı Azam, şuna başka bir azam diyelim. Bunlara dememize hiç gerek yok. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın yine Rabbimiz kitabında diyor ki size kendi içinizden ayetlerimizi okuyan sizi arındıran, size kitap ve hikmeti belleten ve bilmediğiniz şeyleri öğreten bir peygamber gönderdi. Ayetleri olduğu gibi bakın kafanıza şöyle bir yorumlayın. Size kim bu? İnanır topluluk. İçimizden yani diğer peygamberlere gelen kitaplara baktığınızda bir bütün olarak geliyor bir şey ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kavmin içinde yaşayan birisi ayetler peyleri pey geliyor. İçimizden bir peygamber geliyor. Hem ayetleri okuyor hem arındırıyor. Kitabı başka ne? Kitabın yanında bir de hikmeti Belletiyor, bilmediği şeyleri de ne yapıyor? Öğreten bir peygamber geliyor ki Allah subhanahu ve teala bununla mümin kullarına Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber göndermekle nimetini anlatıyor. O peygamber müminlere ne yapıyor? Allah subhanahu ve Taala'nın açıklayıcı ayetlerini okuyor. Onları cahiliye davranışlarından, ruhi pisliklerden Ahlaki kötülüklerden ne yapmıştır? Temizlemiştir. Öyle olmamış mı? Mekke dönemini şöyle bir gözünüzden bir geçirin. Çoğunun merak ettiği bir soru vardı. Neydi bu? Babam, Babam kim? Niye merak ediyordu? Çünkü bir kadına 9-10 tane erkek gidiyordu. Bir erkeğin bir kadından yaptığı işi ne yapıyordu? Yapıyordu ve bu ayıp bile değildi. Veya bir kadına İstediği kadar insanlar giriyordu. Kadın hamile kaldığında, çocuğu doğurduğunda elinden tutup Kabe'ye geliyordu. Beraber olduğu erkekler çağrılıyordu. Soy bilinci insanlar vardı. Şöyle bakıyorlardı. Tamam bunun kocası bir şey, babası bu. Tamam artık o kadının kocası o. O çocuğun babası da oydu. O yüzden insanlar Aleyhisselatü Vesselam'a Sorun bana dediğinde, babam kimdi diye soruyor. Senin baban falan, senin baban falan cehennemde diyor. Evet, Allah hepimize hayır versin. Onlara ne yapmıştır? karanlıktan aydınlığa çıkarmıştır. Ve Kur'an yanında bir de hikmeti yani sünneti kendilerine öğretmiş ve bilmedikleri başka şeyleri de belletmiştir. Evet. Evet. Onlar cahiliye devrinde bilgisiz, uydurma sözler peşinde koşan, beyinsiz insanlardı. Allah Azze ve Celle Resulü'nü göndererek onlara hidayeti ne yapmıştır? Öğretmiştir. Ve çok ilginçtir. Araplar kavmiyetçi, devamlı savaşan, o güne kadar hiçbir zaman devlet olamayan insanlardı. Biliyor musunuz? Neden devlet olamıyordu? Kavmiyetçi, ırkçı olan bir topluluk asla ne yapamaz? Benim yanaklarım kırmızı, ben senden iyiyim. O boyumuzun, benim malım var. Her kavim birbiriyle hep kanlı bıçaklıydı. E topluluk bir araya ancak güçlenir. gelir. Falan oğulları filan oğulları yan yana gelecek ki ne yapacak? Bir güç oluşturacak. Onlar da hep birbirlerine düşmelerine haset. Ne yaptı? Hiçbir zaman birlik olamadılar. Ama İslam onları ne yaptı? koskoca bir devlet haline getirdi. Hem de hiçbir güç yokken sıfırdan kocaman bir güce döndüler. Yine kardeşlerim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Bakara suresinin 231. ayetinde Allah'ın üzerinizdeki nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun, Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Evet. Allah İslam ve hükümlerini beyan etmek suretiyle üzerinizdeki nimeti öğüt vermek için yani korkutmak üzere size indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayın diyor. Burada hikmet aleyhissalatü vesselamın vasıtasıyla kitapta hakkında nas buyurmadığı hususlarda Allah'ın muradını açıklayan sünnettir. Yani kitap belli, hikmette nedir? Sünnettir. Bu da Allah'ın nedir? nimetidir. Aynen e, diğer ayetlere bakacak olursak e, hikmetten alakalı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ayet indiğinde kardeşler hemen o daha tamamlanmadan ashabın onu ne yapardı? Söylemeye çalışırdı. Ama Allah subhanahu ve teala indirdiği ayetinde ne diyor? Dilini devreştirme. Bekle onu kalbine nakş edecek. Daha sonra da hikmetin bak ismi değişiyor. Onun beyanını sana öğretecek Kitap ne oldu? Aynı devam etti. Hikmetse ne oldu? Beyana döndü ve hicir 9'da bu zikri biz indirdik. Biz koruyacağız. Diyor. Yani inen, belletilen, öğretilen, talim ettirilen hikmet bir yanda da ne yapıyor? Beyan oluyor. Bu da Allah'ın müminler üzerinde nedir? Nimetidir. Üçüncü ayetimiz, bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinizdeki nimeti tamamladım ve sizin için İslam'ı seçtimdir. Bakın, ayetleri sırasıyla ele aldığımızda artık Müslüman'ın İslam'dan başka bir dini var mıymış? Yok. Şimdi ben bir iş yaptım, ya çok güzel yaptım, dört dörtlük yaptım deseniz. Dünyalık meselelerde. Biri muhakkak onda eksik görebilir mi? Ya birisi der ki ya hakikaten çok mükemmel yapmış. Ama o işin erbabı, o yapandan daha iyi bilen birisi varsa şöyle de olabilirdi, şöyle de olabilirdi, ne yapabilir? Diyebilir. Ama bakın burada bir ifade var ifadeyi kullanan da Allah Azze ve Celle. Ben dininizi ikmal ettim. Üzerinizdeki nimeti tamamladım. Ve din olarak size İslam'ı seçtim derse ne eksik kalır? Şimdi birisi gelse size dese ki <gülüyor> ya icma vardır, kıyas vardır, fuka vardır. Ya işte o gün bir sürü mesele mi vardı, elektrik mi vardı, sigorta mı vardı, kasko mu vardı gibi gelse, siz ona şu soruları sorun. Şimdi bu teşviçli soru, sizinki de İslami bir soru. Allah dini kemal erdirdim mi? Eğer Kur'an okuduysa evet diyecek. Eksik bir şey var mı? Yok. İhmal edilen, bırakılan bir konu var mı dinde? Yok. Gafil olan var mı? Var dese Allah'ı unutkanlıkla itham etmiş olacaksın. Yok. Birbirine ters bir şey var mı? E yok. O zaman yoksa e kimin aklıyla dine ne ekleyelim? Bu ayetlerin hepsi peygamberin sünnetine ittibayı emreden ayetlerdir. Yani dinde eksik bir şey yok. Din temale ermiş. Allah onu ne atmış? İkmal etmiş ve Hani veda hutbesi diye her yere böyle asarlar ya orada bir ifade var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabını toplayarak bir soru soruyor. Ne diyor? Ben size dini anlattım mı? Sahabe ne diyor? Evet. Sen bizi gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bırakıyorsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbini şahit kitarak ne diyor? Şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi diyor. Neden diyor bunu? Çünkü her ümmetin şahidi biziz. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın şahidi kim? Asabının, o sözünü, Rabb'ını ne yapıyor? Şahit kılarak son şeyini ne yapıyor? Noktalıyor. Demek ki buradaki ifadeyle bu ayetin hükmüne göre artık bu dine kim birisi bir şey eklemeye çalışırsa bu kendi eklediğidir. Her sünnetin yerine konan bir şey bidattır. Her bidatta sünneti ne yapar? Yok eder, götürür. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim diyor şu bizim Medine'de, işimizde yani dinimizde bir bidat ihtiyaç ederse ona da kimler uyarsa Allah melekler, peygamberler, lanet edicilerine ne yapsın? Lanet etsindir. Bidat'ın belası bu kadar büyüktür kardeşler. Allah dinini kemanı erdirmiş, eksik hiçbir şey ne yapmamış? Bırakmamış ve Müslümanlara nimetini ne yapmış? Tamamlamış. Rabbim bu dinden bizi de neslimizi de razı kılsın kardeşler. Dördüncü size nakledeceğim ayet Alimran 31. ayet De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah kafurdur, dahil edersin. Evet. Bu ayetin hükmüne göre bunu sebebine gireceğim ama bu ayetin hükmüne göre kim Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa Mu'tezile'de dair bu Abdülaziz Hayındırlar'da o Bidat Çinedir, Bidat da dahil. Allah'ı seviyorsa kime tabi olacak? Peygamber. Peygambere tabi olacak. Ayetin uzun sebebine bakın. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiğinde biliyorsunuz orada Yahudi ve Hristiyan alimleri çoktu. Neden çoktu? Çünkü İsrail oğullarından iki tane soy vardı kardeşler. Peygamberimize kadar o iki soyun birinden kral, birinden de peygamber gelirdi. Onlar da azim insanlardı. Bizden gelsin diye hep Medine'ye taşınmışlardı. Çünkü peygamberin geleceği zaman zuhur edince alametleri onlar çok çok iyi biliyorlardı. Ve e, Naslar'da geldiği gibi onlar senin öz çocuklarında daha iyi tanırlardı. Onlar oraya hep taşındılar, oraya göçtüler ama gele gele onlardan değil de İsmail'in soyundan, Araplardan gelince, bunlar ne yaptılar? Biz Allah'ı çok seviyoruz, Musa'yı seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz. Biz Allah'ı seviyoruz, İsa'yı seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz dediler. Allah Azze ve Celle ne diyor? Beni çok mu seviyorsunuz? Muhammed'e tabi olun. Bakın sevgiyi peygambere tabi olmakla ne yaptı? Eş koştu. Birisi bugün iman ettiğini <gülüyor> hani bazıları diyor ya Türkiye'deki şeye girmek istemiyorum. Güya yönetici veya idareci kesim işte biz Allah'ı seviyoruz falan filan. E çok seviyorsa peygambere ne yapacağım? Sabi olacağım. Bu kadar başlıyor. İşte o zaman Allah'ı sevdiği, Allah'ı sevdiğinin göstergesi. ne yapacaksın? Yaşamış olacak İşte <gülüyor> Allah Azze ve Celle Kendisine sevgiyi, ittibayı peygambere tabi olmayla ne yapıyor? Eş kışık kılıyor. Bir kul peygamberin yoluna ve sünnetine sarılır da Allah'ı zikreder ve bedeni Allah korkusundan ürperirse kuru yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi hatalarda da kendinden dökülür kardeşlerim. Allah bizi onlardan kızıyor. Yine devam eden ayetler Rabbimiz diyor ki de ki Allah'a ve Resul'una itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Evet. Burada bir emir var. İnandım diyen herkese emir sigasıyla Allah'a ve onun Resul'una ne var? İtaat var. Şimdi bu ayeti anlayabilmek için başka bir ayetle bunu izah etmek zorundayız. Nisa suresinin 151-152. ayetlere gittiğinizde Allah'la Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte onlar kafirlerin ta Şimdi bu ayet ne diyor? De ki Allah'a ve Resul'una itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz Allah kafirlerden belirtir. Demek ki Allah'a itaat sadece Allah'a itaattan ne yapmıyor? Kalmıyor. Allah Azze ve Celle Resuluna da itaatını ne yapıyor buna? Kayıtlı kılıyor. İkisinin arasını ayırmayı bize ne yapmıyor? <gülüyor> razı olmuyor. Peki burada şöyle bir dönelim Allah razı olsun. E bugün Allah ve Resulun ikisini de dışlayıp falanın görüşü, falanın dediği diyerek dinde bir yere varmaya çalışan insanlar yok mu? Onların durumu ne olacak? Hani dört mezhep haktır, inkarı, küfürdür, inanmayan kafirdir diyen insanlar var. Bunları doğru Masar Osman'a götürüp akıllarını bir kontrol ettireceksin. Eğer akıllıysa başka bir şey diyeceksin. Şimdi önce akıl kontrolü lazım bu insanlara. Çünkü ayeti kerimeler falana uy, falanı sevdemiyor. Allah'a ve Resul'una uydur. Onun dışındakilere ittiba hep bu ikisine uyduğu müddetçe. Emir, Allah'a ve Resul'una davet ederse, hayırı emrederse uy var. Münkere çağırdığında ona ne var? İttiba yok. Bir baba, bir anne Allah'a ve Resul'una gitmeye mani kılıyorsa onlara itaat etme diyor. Bir koca, kadınını Hayra değil de şere davet ediyorsa kadın ona ne yapmayacak? İtaat etmeyecek. Yani itaat her zaman nedir? Hayırdadır. Ama Allah ve onun Resulunda kayıt bayıt yok arkadaşlar. Ama toplum öyle bir hale gelmiş ki sanki bu ayetler hiç yok, hiç inmemiş, hiç nuzul edilmemiş. Ayet hadis olmadığı gibi insanların sözü, ayet ve hadisi ne yapmış yerine geçmiş. Hatta Kerk'i diye Hanefi mezhebinde bir namaz şeye birisi var. Tenezzülü Nazar diye bir kitabında bizim arkadaşlarımızın diyor söylediği söz sözün diyor zıttına bir ayet, bir hadis varsa ne, ya nesk olmuştur ya da hükmü batıldır diyor. Düşünün bu sözü söyleyen bir adam yani akıllıysa önce akıl testi yapmak gerekir. Sen kimsin de senin sözün Ayet, hadis sana ters gelsin de onlar mümkü kalsın Ama ortam o kadar bozulmuş ki o bozulmuşluğun içinde kendi sözlerini ne yapmış? Hak olmuş. Nasıl bozulmuş? Oturmuşlar şimdi konuşuyorlar. Neyi konuşuyorlar? Ayetleri mi? Yok. Ramazan ayı gelmiş ya demiş işte adamın ağzı kurumuş. Tükürüğünü toplamış. Ağzındaki kuruluğu gidermiş, yutmuş. Başlamış şimdi Hanefi mezhebi. Ya ağzın içi vücudun içinden ve dışından. Şafi mezhebiyle başlamış tartışmaya. Biri demiş ki yok ağzın içi vücudun dışından oradan tükürüğünü yutarsa orucu bozulur. Öbürü demiş ki yok bozulmaz. Ağız vücudun içindendir. Ne kadar tükürük gelirse gelsin yutsun. E bunlarla uğraşan, bunlarla konuşan, buradaki sözlerin ona buna kulak veren e Allah'ın kitabını okumayan bir insan doğruyu ne yapamaz? Göremez. Deve bile çözmüş. Deveye sormuşlar. mi seven, yokuşumu edersin. Ne oldu ki demiş? Niye beni inişe yokuşa soruyor? İnsanlar da Allah'ın ayetlerini, Resulullah'ın sünnetini ve sahabenin yolunu bırakıp eğri büğrü yollara girmişler ve dinlerini bölükbörçük getmişler kardeşler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet, devam ettiğimiz e ayette e Alimlan 103 bu. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala şöyle diyor, topluca Allah'ın <gülüyor> ipine sarılın, sakın ayrılığa düşmeyin, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız? Allah kalplerimizin arasını uzlaştırdı. Onun nimeti karşısında kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Allah sizi oradan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor ki hidayete eresiniz. Evet. Şüphesiz ki Allah subhanahu ve teala birbirimizden kaynaşmamızı emretmekte ayrılığı yasaklamakta. Çünkü ayrılık Tefrika her zaman nedir? Helak sebebidir. Cemaatsa kurtuluştur ve devamlan. Ne diyor? İhtilaf halinde onlara başvurmayı faz kılmış kitap ve sünnete hem itikatta hem amel bakımından sımsıkı sarılan ancak bir araya gelir. Sarılmamış. Nerede nefsane girmişse orada insanlar ne yapmıştır? Ayrılmıştır. Geçen ee, mezheplerin ilk dersinde anlattığım gibi çıkış sebepleri nedir? Körü körüne birine bağlılık, kafirlere benzeme, nefsani hareket etme, akli hareket etme ve Kur'an ve sünnetin dışında hareket etme birçok şeyin çıkmasına sebep olmuştur ki burada da dikkat ederseniz topluca Allah'ın ipine sarılındır Burada toplulukta Allah'ın ipi nedir? Tevhid'tir, Kur'andır, sünnettir. Hani siz birbirinize düşmandınız diyor. Şimdi Enfal Suresindeki ayetleri hatırlayacak olursanız sen diyor dünyayı da versen iki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsın? Sındıramazsın. Allah isterse bu olur diyor. Ama ayet burada kalmıyor. Devam ediyor. Bak bununla alakalı olduğu için getiriyorum. Unutmayın diyor. Kafirler de birbirleriyle dosttur ve birbirleriyle ne yaparlar? Yardımlaşırlardır. Ancak tevhidi anlayan insanlar bunun farkına varırlar. Tevhidin tevhidi anlayamayan tevhidin hatırını bilemeyen insanların bir arada olduğunu göremezsiniz. Mümkün değil. Herkes aynı çoban davarları çeşmeye çekebilmek için kullandığı bir şey vardı. Nedir biliyor musunuz? Şöyle delikli melikli de bir şey. Şöyle eline alır. Üfürür. Davarlar ne yapar? Peşinden gider. İnanıyorum diyen insanların da düştükleri nokta maalesef bu olmuş. Kaval sesi gibi duydukları ses, o nameler, o görünüş hoşuna gitmiş ve insanlar hep onların peşinden gitmişler. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında bahsettiği gibi Kur'an ve sünnet insanlara yön verecek olsa hiç kimse hiçbir zaman ne yapmaz? Ayrılmaz. Alimden 132. ayete baktığımızda Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki rahmet olmasınız. Anladınız mı? Sizin şu an Muhammed ümmetinin neden bir arada olamaması, lanete uğraması anladınız mı? Allah'a ve Resulüne itaat edilse ne olacak? Herkese Allah'ın rahmeti olacak ve Allah'ın eli cemaatin üzerinde olacak. Demek ki burada bir yanlışlık var ki rahmet yok. Rahmetin olmadığı bir yerde gazap varsa o zaman ters bir şeyler var. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın sahabelerin kendi aralarındaki meseleleri halletmelerine nefsani ne varsa ne yapmışlar? Allah'ın kitabı, Resulun sünnetiyle halletmişler. E, hırsızlık yapmış, gelmiş ne yapmış? İtiraf etmiş, zina etmiş Ne yapmış? İtiraf etmiş. Harpten kaçmış ne yapmış? İtiraf etmiş. E bugün ne haldeyiz? Tam zıttında. Dürüst insanlar hırsızlıkla, zinakarla, izzetsizlikle damgalanır hale gelmiş. Ama o gün o fiili işlerken sahabe, Allah onlardan razı olsun, şeytan galebe çalmış fakat bütün bedeninin ateşe girmesinden korkmuş ve itiraf etmiş cezası neyse düşünün zina eden birisi rejim edilerek öldürüleceğini bilmiyor mu? Ama gelip hem de dört sefer itiraf ediyor. Hırsızlık yapan birisi gelip itiraf ettiğinde elinin kesileceğini bilmiyor mu? Ama gelip ne yapıyor? İtiraf ediyor ve şunu söylüyor. Ey el diyorsun sen bugün bu bedende kalmaya devam edersen bütün bedeni ateşe sokacaksındır. Ama bugün ben senden kurtuluyorum. Allah hamdolsun. Allah onlardan razı olsun. Allah'ın ipine sarılma onların bu sarılması gibi olmalı. Ama bugün tam tersi olmuş. E adam hırsızlık yapmış. Eli kesilir. Niye kafası kesiliyor diyor insanlar. Evet. Allah bizleri hakkıyla itaat edenlerden eylesin. Yine devam eden bir ayette Allah kendilerine işlerinden ayetleri onlara okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle şüphesiz müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa önceden onlar apaçık bir sapıklık içinde bulunuyordu. Tarih her zaman tekerrürden ibarettir kardeşler. Bu ayetler her ne kadar iniş sebebi hususi olsa da itibar nedir? Umumidir. İnsanlar ne kadar şirkte, küfürde bulunursa bulunsun, Allah onlara işlerinden birini çıkararak, kitap ve hikmeti öğreterek, onları arındırmaya çalışıyorsa, hakka davet ediyorsa, bu onlara Allah'ın nedir? Büyük bir lütfudur. İnsan geldiği yeri hiçbir zaman ne yapmayacak? Unutmayacak. Ve dikkat ederseniz Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti yani hikmeti kurtuluş vesilesidir. Bunun dışındaki bir şeye insanların yönelmesi hak yoldan, intiraftan başka bir şey değildir. Bugün bakın tarikatlardan bir tanesini ele alalım. Bir şeyhin sözü dinlenebilmesi için onun bazı vasıfları olması lazım. Birincisi nedir? Ya Seyyid ya da şerif olacak. Yani peygamberin ya erkek tarafından soyu ya kadın veyahut da her iki tarafında. Yoksa kim takar bunu? Hiç kimse takmaz. Sonra uçanı kaçanı bilecek. Halbuki Allah Resulü 14 gündür Medine'ye çireni bir yolculukla gitmiştir. Hicret etmiştir. Ama bundan öyleyi Medine'de ikindiği e, Mekke'de ne yapabiliyorlar? yapabiliyorlar. Veyahut bir gidiyorlar Urfa'nın Balıklı Gölü'nde balık oluyorlar. Başka zaman bir bakıyorum bir yerde evliye oluyorlar. Hep hurafe, hep hurafe. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da gerçek, reel bir yaşantı var. Çileli ne var? Bir yaşam tarzı var. Kendisi dışlanmış, taşlanmış, canına kastedilmiş Hep bir mücadele içinde var. Ama bugünkü insanlardaysa kitap ve hikmet adı altında tamamen insanları kendilerine ne yapma cezbetme var. Bugün tarikatların hepsi e, dumansız fabrika. Gelin, gelsin paralar, gitsin paralar. Bakın hep altlarında son model, mercedesler, evleri, köşkleri, yaşantıları. Bir de peygamberin yaşantısına bak. Sahabelerin ölüm anlarını bir okuyun. Birinin yanında beş dirhem kalıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Niye? Allah Resulü beni seven arkamdan benim gibi gelsin dedi. Bak onun öldüğünde hiçbir dirhemi yoktu. Benim şu kadar dirhemim vardı. diye. Sahabe hüngür hüngür ağlıyor. E bunlar nasıl şerif? Nasıl seyir? Beşşistler mercedesler mi girecek kabire? Veyahut Çankaya gibi bir yerde koca koca villaları, bir yerde bilmem neleri var. Allah hepimize hayır versin bunlar onların yaptığı gibi değil kardeşlerim. Yine ayeti kerimede Allah Azze ve Celle hepinizin bildiği bir ayet hatırlatma babından Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir meselede ihtilafa düşerseniz filşeyin diyor, nekereli geliyor, dinde olan her şey Allah'a ve Resuluna havale edin. Allah'a rahiret günle iman ediyorsanız, bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır, diyor. Bu ayeti kerimeler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ittibayı emreden ayetlerdir. Yani tabi olmayı. Bakın burada itaatta üç var, ama ihtilafta iki şey var. Emri bile gündemden ne yapıyor? Çıkarı veriyor. İhtilaf ettiğinde herkes kendi emrine gitse ortada şey kalır mı? Hakkıdır. Mümkün değil. Emir de adalet de kalmaz. O yüzden Allah Azze ve Celle kitabında Resul'a itaat edin diyor. Emre ne yapmıyor? Demiyor. Havale etmiyor. Ama bazı topluluklar bu ayeti kerimeye mesela mutezile sünneti inkar ettiği için ne diyorlar? Buradaki diyor Resul aslında Allah'a diyor. Şimdi Tekrar cümleyi kuralım. Herhangi bir meselede ihtilaf ettiğinizde Allah'a Resul'u kaldırdık. Neydi? Allah'a. Allah'a, Allah Allah'a havale edin. Oldu mu? Oldu. E şimdi sen insan olarak bir cümle kuracaksın, cümlene dikkat edeceksin, hata olmayacak. Allah Azze ve Celle bir cümle kuracak, o hata edecek. Mümkün mü bu? Mümkün değil. Veyahut yani Allah neden Allah'a Allah'a desin ki? Birileri diyor ki buradaki diyor işte Resul'dan kasıt ilim ehli. E niye ilim ehli olsun ki? Kimin ilim ehli? Onun için buradaki Allah Azze ve Celle çok açık net olarak Allah'a ve Resul'una diyor. Ve Nisa 165'te dediği gibi Rabbına yemin olsun ki aralarındaki çekiştikleri şeyde seni hakem yapıp Sonra da verdiğin hükümden dolayı işlerinde bir sıkıntı duymadan kendilerine tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş sayılmaz diyor. Bu uzun sebebini hatırladınız mı? Zubeyir tarlasını suluyor. Sularken Medine'li Ensar'dan biriyle nizalaşıyor. Ensar biliyorsunuz muhacire kucak açmış ve onlara yer vermiş, yurt vermiş. Ee, bu imtihanı kazanmışlar. Ama bakın ufacık bir şeyde imtihanı kaybediyor. Kendisi daha öncelikti ya, orayı yurt sahibi olmakta. Ne diyor? Ben diyor sulayacağım. Allah Resulü dinliyor ikisini de. Ee, kardeşlerim bir örf diye bir şey vardır. Su nereden geliyorsa o geliş istikametindeki tarlalar sırayla ne yapılır? Sulanarak gelinir. Geliş istikametinden şu önce ondan sonra geriye bu olmaz ve bunu da düzeltmek mümkün değildir. Bunu İslam reddetmemiş. ve vesselam ikisini de dinliyor bakıyor ki Zübeyir haklı. Zübeyir tarlanın sula sonra Ensar diyor. Şimdi bu sözü duyar duymaz Ensar ne diyor? O senin halayın oğlu da onun için böyle hüküm verdin değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tıpkırmızı kesiliyor ve Zübeyr tarlanı iyice sula hatta hurma köklerine kadar diyor. İyice sulansın. Ondan sonra bırak diyor. Sadece bu kadar diyor. Ama Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Hayır Rabbine and ki nizalaştıkları bir şeyde seni hakem kılarlar da senin verdiğin hükme gönül rızası için eğer boyun eğmez derse ne olur? Bunlar kafirler. Hmm. Belki basit bir şey, ufacık bir nefsani şey şeyde ne yapıyor? Gidiyor. Öyleyse kardeşlerim neyle ihtilaf edersek edelim. Allah ve Resulü ne olacak? Hakem olacak. Ve o hakemi de ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Ve bunda en ufak şek ve şüphe ne yapamayacağız? Duymayacağız. Duyduk mu? Gitti. Bugün bunu en basit bir şeye sor. Mesela bir abdest meselesini alın. Adamın dişi kanıyor ha yani abdestin bozuldu. Kışın kestane yiyor, şuraya geliyor. Ha diyor kan bozuldu. Kan çıktı abdest bozuldu. Var mı delik? Yok. Allah'ın şunu bozmamış. Adam diyor ki, yok bozulur. Şimdi bakın, deliyi kabul etmekte direniyor. Boş sözünü sana kabul ettirmekte ise ayrı bir çaba sarf ediyor. Halbuki ilim etse doğruyu görse hiçbir şey kalmayacak. Allah'ın kitabını okusa bu müşkül ne yapmayacak? Düşmeyecek. Şimdi direniyor. Neye direniyor? Sen doğruyu söylüyorsun. O boş sözünü sana ne atmıyor? Atmaya çalışıyor. Tıkandığında ya diyor şimdi kendi tarafının yoldan çıkmış en tepedeki adamlarının isimlerini saymaya başlıyor. O bulamamış. Bu bulamamış, bu bulamamış. Sen de buldun diyor. Ya bunu ben mi yazdım bu ayeti? Buraya ben mi soktum? O hadisi oraya ben mi soktum, ben mi koydum? Onlar orada duruyor. Sen görmediysen, o senin alimlerin görmediyse, alim dediğin benim suçumlar. Onun için Allah hidayete susayana hidayeti verir. Doğruyor belli olduktan sonra peygambere muhalefet etmişse. O müminlerden başka bir yola suluk etmişse orada kalacaktı. O döndüğü yerde nedir? Yani alemin birisi şöyle diyor. E, kitap ve sünnetin temizleyemediğini ne temizlenmiş? Evet. Çünkü cennet hiçbir zaman kiri kabul etmiyor. Evet. Yine devam eden bir ayette onu da söyleyeyim. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Ona tabi olun. Diğer değişik yollara tabi olmayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. Böylece sakınınız diye Allah size bunları tavsiye etmiştir. Enam 153'te. Kardeşlerim demek ki bir dost doğru yol var. Ki bu ayeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam okuduğunda <gülüyor> düz bir çizgi çiziyor şöyle bunun paralelinde ikişer tane daha sanki günümüze işaret eder gibi dört tane çizgi çiziyor. Ve diyor ki her yolun başında bir şeytan çağırır. Oturur ve kendine çağırıcı İşte benim dost doğru yolum budur. Diyor. Şimdi doğru yoldan başka bir yola tabi olsa birisi yani paralele doğru gittiği müddetçe kendini ne yapacak? Doğru görecek. Nereye kadar ölçecek? Şimdi beş tane çizgiyi şöyle çizin. Birisi dümrüz gitsin. Birisi dağın içinden, tünelden geçsin. İkisi sola, ikisi sağa gitsin. E dağın içine girdi mi sola gidenler ancak kendileri görecek. Sağa gidenler ne yapacak? Ancak kendilerini görecek. Doğru yolu artık onlara ne yapmayacak? Gözükmeyecektir. <gülüyor> Onun için Dost doğru yol benim yolumdur. Onun dışındaki yollara ne yapmayın? Uymayın diyor. <gülüyor> Rabbim hayır versin, hayırdan ayırmasın. Buradaki ayette geçen Doğru yol sıratı müstakimdir. Allah'ın çağırdığı yoldur ve sünnettir. Ee, diğer yollar ise sırat-ı mustakimden sapan, ihtilaf eden, azaba uğrayan, dalalete uğrayan insanlardır. Ve diğer yollarda kastedilen <gülüyor> günahkarların yolu değildir. Bidat çıkaran, dinde peygambere muhalefet eden insanların yoludur. Çünkü her yolun başında ne var diyor? Bir şeytan var ve kendine çağırıyor diyor. Bugün öyle değil mi? <gülüyor> Peygamber'e Ça adam direnir. Gel kurban diyor, bizim oraya gidelim Ya gel camiye gidelim. Yok. Yani direndikleri noktalar vardır. Rabbim hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip, ona tabi olan, batılı batıl verip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Sibhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etoğdur. Velhamdülillah.